Seval Şahin Beliz Güç Bilmez anlatıyor. Tanpınar'da kalıcılık ve geçicilik. Yaşadığım gibi isimli kitapta bir araya gelen denemelerin içinde yer alan Medeniyet Değiştirmesi ve İç İnsan yazısında şöyle bir şey söyler Tanpınar. Cesaret edebilseydim tanzimattan beri bir nevi oidipus kompleksi, yani bilmeyerek babasını öldürmüş adamın kompleksi içinde yaşıyoruz derdi. Şimdi Tanpınar'ın bunu söylemeye, hatta yazmaya cesaret ettiği apaçık cüreti orada, cümle orada öylece duruyor. Ama cesaret edemedi bir şey olmasa herhalde bunu öyle cesaret edebilseydim diye yazmazdı. Gerçekten de oidipus kompleksi özellikle Freud'un eğildiği yanıyla, Baba katlından çok Oydepus'un mitolojik içeriğine göre bilmeyerek anneyle yatmak ya da Freudian bilinç dışı teorisinin ilgilendiği biçimiyle anneyle birlikte olmaya ilişkin bilinç dışı arzudur. Yani Tanpınar'ın cesareti olsaydı kaydedeceği şey baba katline ilişkin değil de anne arzusuna ilişkin olmalı. Ve madem ki tespiti bireysel değil de toplumsal bir komplekse ilişkin. Burada bir yandan da yasaklanmış bir şeye ilişkin, bilinç dışı bir arzudan söz ediyormuş. Buna ilişkin bir mana, bir iması varmış gibi de okunabilir tabii. Bu nokta, bu hakkında konuştuğumuz alıntıyı içinden aldığımız yazının önceki paragraflarında yavaş yavaş ısıtılır aslında. Şöyle diyor Tampınar gene aynı yazıda. Hayatımızın bazı devirlerinde yeninin adımı olarak eskinin tazikini duyuyoruz. Bazı devirlerinde eskinin adımı olarak yeninin taziki altında yaşıyoruz. Bu kutup değiştirme bir asırdan beri hayatımıza hakim. Bazen hadiseler, tarihi şartlar buna sebep oluyor. Bazen de psikolojik sebeplerle buna düşüyoruz. Mesela kendimize halis bulmuyoruz, kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Kendi ağzımızla konuşmuyoruz, vehmine kapılıyoruz. Buna en ufak muvaffakiyetsizliğin, umumi hayattaki herhangi bir aksayışın karşısında... İlk yenilik nesillerinin duyduğu, duymuş olması lazım gelen o nefse karşı yahut çok yüksek bir varlığa karşı işlenmiş gizli ve zalim cürüm duygusunda ilave etmelidir. Muhakkak olan bir taraf varsa eskinin hemen yanı başımızda bazen bir mazlum, bazen kaybedilmiş bir cennet, ruh bütünlüğümüzü saklayan bir hazine gibi durması, en ufak bir sarsıntıda serap barıltılarıyla önümüzde açılması, bizi kendisine çağırması, bunu yapmadığı zamanlarda da hayatımızdan bizi şüphe ettirmesidir. Tereddüt ve bir nevi vicdan azabı bize akseden çehresiyle yanlış yapma korkusu. Şimdi aslına bakılacak olursa bu birkaç paragrafta tam bütün gündelik hayatının, entelektüel hayatının ve yazı hayatının yatırımlarını, takıntılarını, düşünce alışkanlıklarını ve eğilimlerini görebiliyoruz. Ve bu Tanpınar külliyatının ayırt edici özelliği aslında. Çünkü Tanpınar'ın kurduğu büyük yapı şaşırtıcı bir biçimde homojendir. Herhangi bir yerinden alınan kesit büyük ölçüde yazdığı her şeyle ilişkilendirilebilir bir çekirdek niteliği gösterir. Bunlardan ilki edindiği mesele, mesele dediğim şu işte doğuyla batı, geçmişle gelecek. Gelenekle yenilik, inançla kuşku arasındaki sıkışma. Şimdi... Hemen tanıdık geliyor tabii sonrasını bilenler için. Yani bütün bunları söylerken bu sıkışmaları, arada kalmaları anlatırken kurduğu imgeler Türkiye'de modern edebiyatın en sevilmiş, en çok takip edilmiş imgeleri olacak. İşte o bir türlü kendi olamayışlar, halis olmadığından kuşku duymaklıklar, işte her atılımın hep bir sefillikle sonuçlanan aciz hamleler gibi görünmesi, Mesela hemen Oğuz Atay'ın Coşkun Ermiş'ini, oyunlarla yaşayanlar e, oyununu Coşkun Ermiş'ini hatırlatacak. Mesela şöyle dedirtecek Oğuz Atay e, karakterini. Törenlerde konuşan içimdeki yabancı, kalbimize saplanan ecnebi sahte sancı. İşte Yusuf Atılgan gelir aklımıza, Vüsat Bener gelir. Ya da Bilal Bağ'nın yaratıcısı Sevim Bura e, getirir aklımıza falan. Ama şimdi sıkışma dedik, sıkışma dediğimiz bir haldir. Böyle tarif edildiğinde de geçici olması gerekir. Oysa tampınarın yazı ömrü denebilir ki bu halin dışına hiç çıkmamıştır. Öyleyse belki de şu söylenmelidir. tampınarda kalıcılık ve geçicilik belki de tasavvur edilebilecek en doğrudan diyalektiği doğrular gibidir. Kalıcılık dediği şey ancak kalmış olan geçmeye başladığında. Geçicilik dediği şey ise geçmesi gereken şey kalmaya başladığında onun gözünü alır. Nurdan Gürbilek, Tanpınar'la Benjamin'i birlikte okumaya davet eden bir yazısı vardır. Oradaki nüve böyle bir şey tamda. da. Benjamin çünkü şeylerin, kültürel olguların geçip gitmek üzereyken yani yaydıkları bir ışık olduğuna inanır. O kayan yıldız bütün ışığını can havline, ölüm anına saklamıştır ve ancak öyle bir anda okunaklı hale gelir. İşte Tanpınar'ın bu eskinin hemen yanı başımızda. En ufak sarsıntıda serap parıltılarıyla önümüzde açılması, bizi kendine çağırması derken kastettiği tam bu etki ve çok ben yeminleyen bir şey tabii. Kutsal'ın hayatımızdan çekilmesini Gürbile'in deyimiyle mesele edinen bir yazar olarak şeyler dünyasının yitirdiği büyüğü ona iade ederken neredeyse bir e, büyücü gibi davranır yani bir şeyi başka bir şeye dönüştürme gücüne sahip bir büyücü gibi davranır ve bunu yapabilmek için de her şeyi başka bir şeye benzetmeye başlar tampınar ve bu yol onun iyi bildiğimiz metafor dünyasını bir zorunluluk haline getirir. Kendini tanımlarken edebiyat üzerine makalelerde der ki Tanpınar Freud ile Bergson'un beraberce paylaştıkları dünyanın çocuğuyum. Bunun hakkında da bütün paragraflarda verir. Şimdi Freud'a tekrar dönmeyelim ama Bergsonculuk ne anlamıyla orada? Şimdi Tanpınar'ın hakkında konuşmaktan hoşlandığı temlerden biri bu geçmişin uçuculuğu ele gelmezliği meselesi. E bir de onda daha genel bir firari hakikat. Hakikatin de ele geçirilememesi meselesi var. Bunlar kolayca Bergson'la birleştirilip birlikte okunabilir halde. Kadava şık sözcüklerinde Bergson'un madde ve belleğine değinirken şöyle bir şey yazar, der ki Bergson'a göre meseleyi karmaşıklaştıran, sabitlemeye çalıştığı dünyanın baştan aşağı görüntülerden oluşmuş bir dünyanın kendi durmak bilmez yitip gidişinden başka hiçbir sabitliği olmamızdır. Bu kayboluş hareketi, bu durmak bilmeyen dönüşüm ele geçirilememektedir. Ne zaman bir anıyı kurtarmaya çalışsak, tarihimizin bir dönemini bir görüntü formunda çağırmaya çalışsak Bergson'un bir ayarlama çalışması, fotoğraf makinesine odaklanması gibi bir şey diye betimlediği bir etkinliktir bu. Kendisine döndüğümüz geçmiş firari kalır. Şimdi firari kalır. Çünkü anılar zaman zaman aralıklarla parıldayı verseler de istemli belleği yine kadava söylüyor en küçük hareketinde kaybolurlar. Anıyı kurtarma çabasının kendisi görüntünün kalanını bilincimizden sürer gibidir. Şimdi bana kalırsa Tanpınar'da metafor kullanımı biraz da bu yüzdendir. O dokunulmuş bir su birikintisi gibi hareketlenip dipteki görüntüyü bozan hatırlama çabası aslında metaforun erteleyen, dolayınlayan, üstünü örten grameriyle dengelenir. Yangından geri kalanı kurtarma çabası gibi de okunabilir bu haliyle metafor. Tanpınar'ın alıntısında kayan yıldız da Eskinin en ufak bir sarsıntıda serap parıltılarıyla önümüzde açılması da kuşkusuz metafor. Ee, öyle bir evrenin işaret fişeği. Tanpınar'ın en amatör okurları bile onun bir şeyi başka bir şeye benzetmeden anlatamadığını, anlatmadığını bilir. Onun dünyasında hiçbir şey kendiyle özdeş değildir. Her şey kendi ötesine doğru uzanarak başka bir şeyin, hatta birçok başka bir şeyin dolayınında kavranır. Ee, böyle bir dil evreninde her şey başka bir şeyin, Anısıyla oradadır. Dil evreninin temsiline soyunduğu gerçeklik de anılarından demek ki zaten çoktan temsile dönüşmüş bir formundan çağrılacaktır. Kayıp oradadır. Şeyin olduğu biçimiyle kaydedilmesi imkansızdır. Metafor bu kaybın kaydıdır. Demek ki bir bakıma da telafisidir. Şimdi metafor bir olay. İki anlam çarpıştığında ve yeni bir anlama yol açtığında ortaya çıkan bir olay. Dilin anlık bir yaratımı, dilde hiçbir statüsü olmayan anlamsal bir yenilenme diyor Rikör buna. Bu birbirine benzemez iki anlamın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zihinsel evreninde ve iç aleminde bu birbirine benzemez yan yana gelmez iki anlamın karşılığı aslında hep e, bu girişte hatırladığımız alıntının ait olduğu yazının işte o kültürel ikilik meselesiyle birlikte düşünülebilir. Yani yan yana gelmez değerler gibi, yan yana getirilemez kültürel olma biçimleri gibi e, metaforun içindeki esasen başka bir bağlamda yan yana gelemeyecek iki şeyin bir aradalığı. Tanpınar bu iki kutbu hiç durmadan çarpıştırıp bir gün nihayet her nasılsa üçüncü bir değerin, üçüncü bir anlamın çıkacağına onlar gibidir. Burada kuşkusuz Bergson'la yan yana gelmesi güç Freud'u bir arada yaşayan Tanpınar'ı ve kuşağının imkansız sentez arayışını da görmek mümkün. Onun metafor kullanımı bu kuvvetli çarpışmanın ürettiği parıltılı patlama anına bir hakikat umudu ile gözleri kamışarak bakmak demek. Metafor olan her yerde o olma ile o olmama fikri birlikte çalışır. Bu bir gerçeklik algısıdır. Gerçeğin hem öyle hem de öyle olmaması anlamına gelir. Bu Ahmet Hamdi Tanpınar için gerçekliğin kurulma biçimidir aynı zamanda. Bir de şu tabii, her metafor Rikör'ün dediği gibi minyatür bir şiirse, ben de şiir esastır, oradan etrafa yayılırım diyen Tanpınar'ın e, düşünsel eğilimine ve yazı gramerine içkinleşmiş, o çağıltılı, bereketli, göz kamaştıran metaforlaştırma şiirleri, Künerinin de neden orada olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bazen diyor ki, sıtma üşümesinin lezzetini duyurtuyor bana. Teşekkür ederim. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.